Bakalım. Hangi sure? Kureyş. Kureyş değil. Tam size söyletmek için soruyorum. Kureyş. Tamam. Li ilafi Kureyş. Nasıl okuyorlar Türkiye'de? Li ilafi Kureyş. Yanlış. Li ilafi Kureyş. İlafihim Rih. Rih. Rih. Rih ince. Ra ince burada. Rih La teşşitai ve sayf. Vassayif Vel ya'budu rabbe hazel beyt Vel ya'budu rabbe hazel beyt Burada sekte, Ellezî at'amehum min cu'in ve amenahum min kawf Duranız böyle ne yapacak hareket edecek Evet Kureyş Suresi Allah-u Teala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 güvende. Allah Teala'nın güvenli şehir kıldığı harem bir bölge. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi'nde Rabbena inni eskantum min zürriyetî Rabbim istiyor. Ben eskentum min zürriyetî. Zürriyetimden ne yaptım? Bir kısmını burada iskân ettirdim. Ne demek iskân ettirdim?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 Ve <Sélere> al-fi deten minen nasitehwi ileyim. Yani ki insanların kalplerini onlara ne yap ettir Onları insanlar sevsinler. Doğa diyor İbrahim Velişalim. Zürrietine ve orada artık yaşayanlara. Varzukhum mine Semerati le allhum yeshkurun. Varzukhum mine senerat. Onlara senerat, rızıklar ver. Le allhum yeshkurun. Umulur ki onlar, yani benim ailem, insanların kalplerinin meyiletceğin. Mehmetmesi için dua ettiğim o ailen umulur ki ne yaparlar? haberler Allahü Teala Şükedelim. Er Peygamberin İslamın duası da oraya. Kasas suresi 57. ayette ise Allahü Teala şöyle buyuruyor: "Evvelen nume ki luhum harem Bizler onlara emin olan, güvenlik içinde olan bir harem." belirlemedik mi? Vermedik mi? Bahsetmedik mi? İnsanlar Allah Teala ne yapıyor? Böyle bir yer veriyor. Yucba ileyhi semaratu kulli şey. Her diyor yerin yetişen meyvesi oraya getirilir. Allah Teala'nın bakın Kur'an-ı Kerim'deki zikri. Yucba ileyhi semaratu kulli şey. Her şeyin semeresi, meyvesi, ürünü oraya getirilir. Allah Teala beyan ediyor. Bugün gidin söyle abi sana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 kulu. Tamam? Feleyabudû rabb hâzâl-beyt allazî o Allah ki, o Rab ki at'amehum buradaki allazî Rab kelimesinin sıfatı. Rabb'in sıfatı. Rab allazî at'amehum min jû'in. Onları ne yaptı Allah Teala? Min jû'. At'amehum min jû'. İn jû'.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 Mekkeli müşriklerin Allahu Teala'ya ibadet etmede problemleri yok. Hatırlarsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklerin e, telbiye getirdiklerini duyunca, ne demek telbiye? Lebeyk Allahümme lebeyk dediklerini duyunca, onlar lebeyke la şerike leke lebeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek illa şeriken leke temlikuhu ve ma melek.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 Ama yalnızca Allah'a ibadet ediyor var mıydı? Hayır. Hayır. Anladık mı arkadaşlar? Güzel Allah Kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere bir köy halkından, bir şehir halkından haber veriyor. Diyor ki: "Daraballahu mesela qaryatan kanet mutma inne. Allah Teala diyor, "Ey insanlar, sizlere bir örnek veriyor. Bir şehir halkından bahsediyor. Kanet aminatan mutmainne."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 başkaları olduğunu kabul ederek sebep olanları o nimeti veren olarak kabul ederek nankörlük ettiler bu insanlar. Diyor ki Allah-u Teala Allah-u Teala diyor onların yaptıklarına, bu yaptıklarına karşılık olarak onlara ne elbisesi giydirdi? Açlık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 Namkörlük adına belki bir şey var. Bir problem var. İlla bu olacak değil. Ama sebebi bu olabilir. Ayetin devamında diyor ki hala, Ve la kad ca'ehum rasulun minhum Üstüne üstlük ne yaptılar bunlar? Kendilerine gelen rasulleri yalanladılar. Rasulleri yalanladılar. Ve la kad rasulun minhum Kendi içlerinden gelen rasulleri yalanladılar. Fekezzabuhu